وبس منهم رجالا كثيرا ونساء الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم ve şerr-ül umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'ahü ve kulle bid'atin dalâle İmam Ebû Zekeriya Nevrî rahimehullah'ın Diyâbü's Sâlihîn adlı eserini okumaya devam ediyoruz. En son durmuş olduğumuz bab, bâbü ta'zîmi hurûmâtil müslimîn ve, ve, aleyhim, ve Müslümanların Haklarının, hukuklarının sayılması, onların değerinin bilinmesi, onlara karşı, Müslümanlara karşı şefkatli ve merhametli olma bahtı. Bununla ilgili İmam-ı Nevevi Rahimahullah'ın bu bakta zikretmiş olduğu ayetleri ve bazı bir takım hadisleri Selam. Aleyküm Aleyküm Aleyküm. Aleyküm. zikretmiştik. Bugün ise aynı bakta kalmış olduğumuz 12. hadisten devam edeceğiz.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 onu, ona zarar verecek olan kimseye ne yapmaz? Teslim etmez. Bunlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın biz müminler olarak, müslümanlar olarak kendi aramızdaki e, uygulamamız gereken e, bazı kurallardır. Bunlara riayet edilmesi gerekir. Birbirimizin üzerindeki hak ve hukuklardır. Bunlar sonra bazı hadislerde de gelecek bir bazıları farz ayındır, bazıları fazla kifayedir. Bu hususlarda kişinin dikkatli olması lazım. Diyor ki devamlı Aleyhisselam: "Men kana fi hajati ahlihi, men fi kim bir mümin kardeşinin Müslüman kardeşinin ihtiyacını giderirse, kan Allahu fi hajatihi." Allahu Teala da Allahu Teala da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 Ma'un. Nedir o Ma'un arkadaşlar? Ma'un, kişilerin İbn-i Abbas'ın dediğine göre günlük balta gibi, çekiş gibi günlük ihtiyaçları olan şeyleri ödünç olarak istedikleri şeyler. Allah-u Teala kimselerden bahsederken, onların vasıflarını sayarken, onların insanlara gösteriş için gösteriş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 giderirse onun başındaki bu sıkıntıyı ondan defederse ona bu konuda yardımcı olursa ferracallahu anha biha kurbeten min kura biyevmil kıyame allah Teala onun yapmış olduğu bu iyiliğe karşılık kıyamet gününde kıyamet gününün sıkıntılarından bir sıkıntı ne var? Okuldan kaldırım gideriz. Yani biliyor musunuz arkadaşlar? Mükafatı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vermiş olduğu müjdeyi. وَمَنْ Kim bir Müslüman kardeşini setrederse, örterse, ayıbını, kusurunu, örterse, سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ Kıyamet gününde Allah Teala onuna var, ayıbını örter, kusurunu örter. Bu çok önemli arkadaşlar. Yani Müslüman kimse insanların ayıbını ortaya çıkaran kimse değildir. Kusurlarını, hatalarını, günahlarını çavurup vurup onu utandıran kimse değildir. İlim ehli bunun tavsiyeline gitmiş. Yani diyorlar ki bir kul var günah işlemeye işlememeye dikkat eden, yani muttaki olan, takvalı olan ama arasında da günah işliyor ve bunu sen biliyorsun.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 Bazı'm ba dostlar dünyada böyle sıkı fıkı samimi dostlar arkadaşlar kıyamet gününde diyor ki Allah Teala O gün birbirlerine ne olacaklar? Düşman olacaklar. İllel muttakîn. Takva sahipleri hariç bütün dostlar bütün dünyada Samimi arkadaşlar, kardeşler, kankalar bugünün ifadesiyle kıyamet gününde ne olacak arkadaşlar? Birbirlerine düşman olacaklar. Çünkü o onu harama götürmüş, o onu emirleri, Allah'ın emirlerini yöne getirmesine engel olmuş. Kıyamet gününde birbirlerini görmek istemeyecekler. Birbirlerinden kaçmak isteyecekler. Yani birbirlerine düşman olacaklar. Suçlar birbirlerinin üzerine atılacak. Ama gerçek dostlar kimler olacaklar? Muttakîn. İllel muttakîn. Sakfa sahibi olanlar. Diğer hadis Ebu Hurayra radıyallahu anhu rivayet ediyor. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El muslimu, ahul muslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Yani bakın bu hadisleri duyan sahabeler bu buyrukları, bu emirleri, bu hadisleri öyle idrak etmişler, anlamışlar ki hatırlarsınız, derslerde söylüyoruz. Bir tanesi gidip başka bir sahabeden, arkadaşından at alıyor bir miktar dinara Ondan sonra geri gel geliyor diyor ki, ben bunu senden şu kadar miktarı aldım ama bunun değeri daha yüksekmiş. Diyerek üstüne para ödüyor. Böyle bir hukuk var. Çünkü onlar aleyhissalatü vesselam'dan duyuyorlar ki, المسلم ahul مسلم La يخونه Ne yapmaz? İhanet etmez. Başka bir hadis aleyhissalatü vesselam diyor ki, Ebu Davud vesilimize igayet ediyor. قَدِّ الْأَمَانَ ila مَنِ اْتَمَنَكُ sana emanet veren kimseye emanetini geri ne yap? Ver. Ve la tekun men hâneke. Ve sana ihanet edemesen ne yapma? İhanet etme. Çünkü ihanet etmek, hıyanet ne diyor arkadaşlar? Öğlen bir sıfat, haslet değildir. Yani aleyhissalatü vesselam bakın. Onun sünnetinde bunu görüyorsunuz. Onun için Mekke'ye gittiğinde diyor beni nasıl bilirsiniz? ve atab benim size ne yapacağımı düşünüyorsunuz? Eviyor ki ahun kerim, kerim. Sen bizim aramızda cömert bir arkadaşımızsın, kardeşimizsin diyor Mekkelimiz birler. Ben da senin cömertti. Sen böyle bir adamın olur. Aleyhisselatü vesselamdan cömertlik. Aleyhisselatü vesselamdan. Hoşgörü bu manada bekliyorlar. Bu manada intikam beklemiyorlar. İşte Aleyhisselatü Vesselam bu diyor ki bizlere وَلَا تَخُنْ men خَانِتِ Sana ihanet edene, sen ne yapma? ihanet etme. Onun seviyesine düşünme. Ama Müslüman aynı zamanda Allah'ın haramları çiğnendiğinde ne olacak? Sarp duruşu olacak. Yani öyle kendisine karşı, şahsına karşı belki bir şey yapıldığında hoşgörüle davranırken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 var. Müslüman kardeşine yalan söylemez. وَلَا يَخْذُلُهُ Onu yarı yolda bırakmaz. Arkasından ona ihanet etmez. Yani biz deriz anca beraber kan cenel eder. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ve اِرْضُهُ ve وَدَمُهُ Her Müslümanın diğerlerine malı, ırzı ve kanı haramdır. Bunlara dokunulmaz.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 Alhamdül, bunlara da dokunulmaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam Takva işte burada diyerek göğsünü gösteriyor, kalbini gösteriyor. Yani takvanın yeri neresi? Kalp var. Kalp var. Yani takvanın da emareleri var. Takvanın önce ne olduğunu bilmek lazım. Ne ki takva? allah Teala'nın emirlerini yerine getirmek Yasaklarından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 da hani hatırlarsanız geçen kitabı tevhid dersinde de almıştık. <gülüyor> Geç senedinde ilgili bazı sıkıntılar olsa da bazı ilmehli Hasan görmüş. Adam diyor ki vallahi Allah şu falanca ne yapmayacak? Affetmeyecek diyor. Allah falanca kimseyi affetmeyecek. Burada hem o kişiyi düşünseme var hem de böyle Allah'ın adına ne var? Peşinden konuşma var. Allah Teala buyuruyor ki onu affettim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 Yine Ebu Hureyre radiyallahu anhü'dan rivayet olan hadiste Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La tahasedu, La tehasedû. Ne yapmayın? Bir dünya'de karşı hasette Hı. bulunmayın. Haset nedir arkadaşlar? Haset Genel manada haset şu şekilde tarif edilir. Allah-u Teala'nın başkasına vermiş olduğu nimetin o kişiden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 Keşke onun da olmasa. Bu nimet bunun elinden gitti gibi. Genelde bu şekilde tarif ediliyor ama Şeyh Salihül Hüseyn'in rahimallah diyor ki hasedin daha genel bir tarifi var. O da diyor ki en yakaral insan ma en bihi ala Allah talanın, Allah başka bir kula vermiş olduğu nimeti gören kimsenin hoşnutsuzluğu. Evet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 Böyle bu kadar mal elde etti. Yani böyle bir hoşnutsuzluk. Manasında söylenildiğini görürsünüz. Bu çok tehlikeli bir şey. arkadaşlar. Yani, Haset. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam İmam Ebu Davut'un rivayet etmiş olduğu bir yazısı diyor ki İyâkum vel hasede. Hasetten kaçının. Hasetten uzak durun. Fe innehu yeekulul hasenâti kemâ feekulun nârul hatabe. Zira hased Ateşin odunları yedi gibi haset ve iyilikleri insanın hasenatını ne var? Yer bitirir diyor. Yani adam bakmışsın daha kadar ameller yapmış ama kalbi ney? Temiz değil bu manada. Müslüman kardeşlerine karşı böyle bir haset var. Yani. Kalbi, gönlü, münşeri, sadrı açık değil. İşte diyor ki ve bu Yahudilerin özelliklerinden bir özellik arkadaşlar. Bakar Rasulullah sallallahu aleyhi ve min, kitab. Kitab ehlimden, Dicu, min ba'di kuffara." Sizleri iman ettikten sonra kafirler olarak geri döndürmeyi çok istediler diyor. Haseden min endi anfusihim diyorlar, kendi nefislerindeki hasetten dolayı böyle yapıyorlar. Yani haset mezmum, yerilmiş, sevilmeyen bir haslettir. Yani diyor ki allah Teala onlarla ilgili olarak <gülüyor> اَمْ يَحْصُدُونَ nas? عَلٰى مَا آتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah-u Teala'nın fazlından, nimetlerinden bahşettiği şeyler üzerine insanlara karşı bunlar haset mi besliyorlar? Allah fazlı keremi ona da veriyor, buna da veriyor. Onun için Müslüman kimse ne yapacak? Kardeşine haset etmeyecek. وَلَا تَنَاجَشُ تَنَاجُشْ da yapmayacak. Ne demek neceş? Fıkıh bahislerinde, alışveriş bahisinde görürsünüz bunu. Neces? Bir kimsenin o malı almaya niyeti olmamasına rağmen gidip o malın fiyatını ne yapması? Yani Veyahut da bunu satışta da şey yapabilirsin. Gidiyor <gülüyor> pazara ya da müşteriye, ya sen o arabayı kaça söyledin Kadir'e? Beş bin lira. Ya bu altı bin lira eder. Ben altı bin lira vereyim. Ama adamın orada bu, bu malı almaya niyeti yok. Bana ne deniyor? Fıkıhta arkadaşlar, hadislerden nasıl geliyor? Neceş. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ve la tenaceşu ve la tedab ve la tebagadu Birbirinizle ne yapmayın? Buz etmeyin eflattır <gülüyor> mı mutlak olarak Müslüman'a buz edilmez arkadaşlar yani iman sahibi olduğu için mümin olduğu için Müslüman olduğu için onu o, o sevilir ancak işlemiş olduğu günahlar varsa bu, bu konularda o kimseye ne yapılır buz edilir yani buz bu, edilmesi de imanın bir göstergesi yani Adam karşında sigara içiyor nasip ediyorsun dinlemiyor günah işliyor haram işliyor. Sen artık ona sevgi ve merhamet bakmaktan bir yana bu konuda ne yapacaksın? Ona buğz Bunu ifade edeceksin. Allah için sen Allah'a isyan ettiğinden dolayı seni ne yapıyorum? Buğz ediyorum. Sen Rabbine isyan ediyorsun. Hani sen ya İstediğin günahın küçüklüğüne bakma. Kime karşı günah işlediğine bak. Nasıl etmenden sonra defaatle gidip uyarmandan sonra hala isyan ediyorsan Rabbine huz edeceksin hala dediğimiz, dediğimiz gibi ifade ettiğimiz gibi günlük bir ıslanlık olmayacak arkadaşlar. Ve la yebi'i ba'dukum ala birbirinizin alışverişi üzerine ne yapmayın? Alışveriş yapmayın. Adam alışverişi tamamlamış, bitirmiş. Sen gidiyorsun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 وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا وَكُونُوا عِبَادَ Allah'ın kulları olarak birbirinize kardeşler olun. المُسْلِمُ اَخُرُ الْمُسْلِمُ Müslüman, Müslümanın kardeşidir. لا يَظْلِمُهُ Ona zulmetmez. وَلَا يَحْقِرُهُ Onu hakir görmez. Onu küçük görmez. وَلَا يَخْضُلُهُ Ne yapmaz? Onu yarı yolda bırakmaz. Ona arkasını dönmez. Atqa'ha <tukva> huna ve yuşir ilah sadiri üç defa mert <râthî> ve abi her bir defasında üç kere olmak üzere atqa'ha huna, atqa burada işte, takva burada işte diyerek işte fark gösteriyor Allah ﷻ. Daha sonra birinin inin şer, anayakkırı akrabu şer olarak kötülük olarak Müslüman kimseye kardeşini hakir görmesi yeter. Kullu Müslüman, ve Müslümanın. Her Müslümanlara malı, kanı ve ırzı nedir? Haramdır. Evet bu hadis de İmam bu hafızlarla İmam Müslim'in ve İmam Ahmed'in e, rivayet ettiği olduğu hadis. 15. hadis Enes Radiyallahu anh hadisi. Anne Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kal. "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li Çok bilinen, herkes tarafından, belki Arapçasıyla bilinen bir hadis. O bu hadis ediyor ki aleyhisselatü vesselam kim yahut da şöyle diyelim sizlerden berisi tam iman etmiş olmaz. Ta ki kendisi için sevdiğini, kendisi için istediğini, kardeşi için istemedikçe. İstemediği süreci. İstemedi. Bu arkadaşlar bunlar kolay hususlar değil. Hani seleften rivayetleri aktarırken onların, onların çoğunun şöyle dediğini nakletmiştik.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 Basit şeyler değil bunlar. Hemen böyle Elde edilecek, ulaşılacak tamam. Ben böyleyim. Kendine gelecek şeyler değil. Mücadele devam etmesi lazım. Hatta bilmem ne bir rivayet geç oldu bir hadiste. Nebi Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ben ahabbe en yuzahziha'en-nar en yuzahza'a al-nar ve yudkhala'l-cenne. Kim Ç ateşten uzaklaştırılmayı ve cennete sokulmayı umuyorsa, fel ta'tihi miniyyatu ve billahi ve'l-yevmil ahir ölümü ona o Allah'a iman ediyor ve ahirete iman ediyor halde gelsin etti halde gelsin yani öldüğünde bu halde olsun ve ikinci şart ve yüpü an yettiği ile naz ma yuta ileyi insanların kendine davranıl insanların kendine nasıl davranmasını istiyorsa onlara da o şekilde davrandığı bir halde gelsin.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 İnsanların sana davranmasını istediğin şekilde sen ne at? insanlara o şekilde davran. Diğer 16. hadis Enes radıyallahu anh قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem unsur ahâke zâlimen el mazlûmâ diyor ki aleyhissalâtu zalim de olsa yani zulmeden de olsa, mazlum da olsa, zulmeden de olsa kardeşine yardım et. Fekâ lâ raculun ya Resulallah bir adam kalkıp diyor ki ey Allah'ın Resulü اَنْصُرُهُ اِلٰى كَانَ مَزْلُومًا Yani tamam, mazlum olduğu zaman, zulme uğruyorken, ona yardım edeyim, onu zulümden kurtarayım. اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ اَنْصُرُهُ Burası anlaşıldı. Peki zalim olan bir adama, zalim olan bir müslümana nasıl yardımcı olacağım? Kardeşinin kafasına vuruyorken eline sopa mı tutturayım? Taş mı vereyim? Yani anlayamıyorlar bu ifadeyi zalim olana nasıl yardımcı olacağım? Diyor ki aleyhisselatü vesselam kal tahcuzuhu ev temnauhu. Onu ne yapacaksın? Engelleyeceksin. Yine zulüm. Neden? Yapmış olduğu zulmü. Sadece başkasına değil. Kendisine yapmış olduğu zulümden de. Kendine zulmediyor adam. E önce ona şefkatle üzülerek başlayacaksın. Adam içki içiyor, adam sigara içiyor, adam namaz kılmıyor bırakıyor, başlıyor. Kimi zaman kılıyor. Başka günahları var. Sen bu adama nasıl yardımcı olursun? Bu adama önce ona merhamet ederek, acıyarak, elinden tutarak yardımcı olursun. Veya başkasına zulmediyor. Biliyorsun ki bu zulmünden dolayı ahirette bu Allah'ın karşısında ne yapacak? Hesap verecek. Ne yapmalısın? Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi inne İşte bu ona yapılan bir yardımdır ona yapılacak yardım ancak böyle olur. Bu hadis de İmam Bukhari'ne rivayet etmiş olduğu bir hadis. 17. hadis Al-Ebi Hurayrat radiyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal hakkul muslimi alel muslimi kamsum Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Birincisi raddusselam raddusselam selam verdiğinde selam verdiğinde o selama cevap vermek. Adam sana selamun aleyküm diyor. Sen ne diyeceksin? Veya diyor. Sen de o diyeceksin. Diyor ki Selama cevap vermek farzı ayındır. Selama cevap vermek farzı ayındır. Selam vermek yani selamla başlamak ise nedir? Sünnettir. Ama bir kimse selam veriyorsa ona cevap vermek farzayındır. Ancak müştesine haller var. Nevi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da gördüğümüz 40 gün Aleyhisselatü Vesselam konuşmamış. Tebuk gazvesinden geri kalan üç kimseydi. Selamlarını almamış. Ne diyor sahabe? Bakıyorduk, selam veriyorduk. Alıyor mu, almıyor mu, dudakları kıpırdıyor mu, kıpırdamıyor mu diye Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne bakıyorduk diyor. Eğer Müslümanlar bir kimseyi din hususunda, dinden dolayı tavır takımdılarsa yani adam nasip edilmeye rağmen, edilmesine rağmen hala günah işliyor. Uyarılıyor, hala elhamdülillah. <gülüyor> günah işliyor. Nasihatleri dinlemiyor. Bu adama ne yapılacak? Tavır takımlanıyor. Bu adamı gördüğünüz zaman <gülüyor> selamını almayabilirsin. Üç günden fazla da almayabilirsin. Şayet bu tavırın ona fayda vereceğine inanıyorsanız ve iyâdetul marîm ikinci hak arkadaşlar hasta ziyareti. Hasta ziyaretinin de alimler diyor ki Şeyh Teymin Hüseyin burada diyor ki farz-ı kifayedir. Eğer hasta olan akrabansa diyor Şeyh Sallallahu Hüseyin burada diyor Sıla-i Rahim olayı da işin içine girer. İşte burada senin hakkında onu ziyaret etmek diyor vacip olur. hem Müslüman kardeşin hem de akraban. Seni, onu ziyaret etmen nedir? Vacip olur. Ve ittiba'ül <gülüyor> cenayiz. Cenazeye katılmak. Bu da Müslüman kimsenin diğer kardeşleri üzerinde bir neydir? hakkıdır. Nevi aleyhisselam bununla ilgili çok faziletli hadisler bununla ilgili fazileti ile alakalı birçok hadislerinde bahsediyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, İmam Bukhari ve Müslim'in etmiş olduğu hadiste. مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ Hatta يُسَلَّ alayha فَلَهُ قِيْرَاتُ Kim cenazeye gelir, cenazeye katılır. Namaz kılınca, onun cenaze namazı kılınıncaya kadar orada bulunursa ona bir kırat vardır diyor, kırat وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُتْفَنَ Kim de cenazeye katılır, namazını kılar, defin oluncaya kadar, gömülünceye kadar hazır bulunursa, ona da diyor iki kıyrat vardır. İki kıyrat. Sahabeler soruyorlar, قِيلَ وَمَا الْقِيْرَاطًا يَا رَسُولَ اللّٰهِ nedir? Kıyrat bugün fıkıh kitaplarına baktığın zaman bir ölçü birimi olarak kullanılıyor. Bir miktar. Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği kıyırat ayrı bir şey. Diyor ki mithlul cebeleyni el azimeyn <gülüyor> kıyıratan yani iki kıyırat iki büyük dağ gibidir. Başka bir rivayette İmam Müslim'in rivayetinde asheruhuma mithlu uhud en küçüğü o kıyırat denilen en küçüğü dağ olarak bahsediyor Aleyhisselatü Vesselam. Uğud'da arkadır. Uğud'da geçen sene arkadaşlar gördü umreye giden arkadaşlar bir taraftan başlıyor daha da bir tarafa kadar. Bu kadar değerli. Böyle bir amel. Ama bu insanlar artık öyle bir hale gelmişler ki, yani cenaze namazına gitmek, cenazeye deflonuncaya kadar, gömülünceye kadar katılmak bir şey olmuş artık. Yani sanki böyle gitmesen de olur. Gitme edebilir. Artık çok büyük bir ezil var, sahabı var. Uhud dalı kadar, en küçüğü Uhud dalı kadar olan bir sahabı var. ve icab icabati ve icabati davwa 4. hak davete icabet etmek özellikle ilmih diyor ki bu düğün o düğün daveti olursa düğünle yemek daveti olursa buraya gitmek nedir arkadaşlar vaciptir farzdır vaciptir farzdır tabii şartıyla birlikte yani adam orada içki ikram ediyor ya haram var. Zahiren haram işleniyor. bu, bu şekilde değil. Ve teşmitu'l-aatiz ne demek? Yarhamukallah demek. Hafsuran kimseye ne demek? Yarhamukallah demek. İlim ehli ihtilaf etmiş. <gülüyor> yani hangi konuda ihtilaf etmiş? Hafsuran insana elhamdülillah dediği zaman hafsuran kimse ona yarhamu ki Allah. Herkesin demesi mi lazım? Yani farz-ı mı? Yoksa farz-ı kifaye mi? Yani bir kişi dediği zaman diğerlerinin üzerinden bu <gülüyor> farziyet düşer mi? İlim bazıları diyor ki farz-ı kifayedir. Ne demek farz-ı kifaye? Yani birisi hafşurduğu zaman aramızdan bir kimse yarhamu ki Allah derse hamd ettikten sonra herkesin üzerinde o görev düşer. Ama bazı ilim diyor ki hayır teşmitul atis hafşurana yarhamukallah demek farzı <gülüyor> ayındır. Çünkü rivayette Bukhari'nin <gülüyor> yapmış olduğu, rivayet etmiş olduğu bir rivayet. Pizza. İmam Ahmet rivayet. Diyor ki, كَانَ حَقًا عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ اَنْ يَقُولَ يَرْحَمُكَ اللّٰهِ كَانَ حَقًا عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ Her hamd duyan hapşurduğu zaman her ham edeni duyan kimsenin üzerine Allah demek. Her kimsenin üzerine bir haktır. Diyor. Müslüman, o hapşuranın bir hakkıdır. Demek ki bu hadisten de anlıyoruz ki her duyan kimse ne diyecek? Evet. Yerhamukallah diyecek. Demek ki bazı ilim ne yapıyor? Farzain diyorlar. Peki yerhamukallah denilen kişi yani hapsuran kişi ne diyecek bunun üzerine? Hira edecek? Evet, يهديكم الله, zayiṣlih balakum diyecek. Fazlanın dediği gibi adama ya rahmetullah ediyorsun diyor ki, يهدينا ve يهديكم الله. Şeyh Salih el-Useymîn ona güzel bir şey söylüyor. Diyor burada adam sana ya rahmekallah diye dua etmiş. Sen elhamdullah diyorsun. O da sana ya rahmekallah. Allah sana rahmet etsin diyor. Sen de buna mukabiline demen lazım. Sünnette ne diyor? Yehdihumullah. Allah size hidayet eylesin. Çünkü o karşıdaki adam sana dua etti. Sen de onun duasına <gülüyor> icabet ediyorsun. Ama yehdir ve hadiukumullah ne var burada? Hocam Selim önce yine kendine dua ediyorsun. Adam sana dua etti zaten. Sen de yine "Allah bize vesile hidayet etsin." Yani sünnette bu yok. Sünnette ne var ya? Yehdihumullah ve yuslih balakum. Allah size hidayet etsin ve işlerinizi iyileştir. Güzel eylesin. Duası var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 rivayetler de geliyor. Hadis-i Ebu Davud rivayeti diyor. onlar hapsururlarmış. Hapsurma numarası yaparlarmış. Ta ki Aleyhisselatü Vesselam onlar, onlar elhamdülillah diyecekler. Peygamber de onlara ne diyecek? Elhamdülillah diyecek. Bunun için hapsururlarmış. Ama Nebih Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor onlara? Elhamdülillah bu manada e, demiyor. Çünkü kafirlere Dua etmekten, onlara merhamet etmekten nehy olunmuş Peygamber sallallahu aleyhi Teala, Ne de iman edenlere en يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ Müşriklere istiğfar etmeleri, müşriklere günahlarının affolunması için Allah'a onlardan mağfiret dilemeleri uygun olmaz. وَلَوْ كَانُوا اُلِي قُرْبَ Böyle akrabaları olsa bile diyor akrabaları olsa bile müşrikse ne peygamberlere ne de iman edenlere onlar hakkında istiğfar etmek, Allah'tan mağfiret dilemek olmaz. 18. hadis An Abi Umare el-Bara İbn Azib radıyallahu anhuma قال Bara İbn Azib diyor ki: "Emran-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem be Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere 7 şey emretti. Ve hana an sebe'a ve yedi şeyden de bizi nehyetti. Bakın, yani hayat sahabelerin hayatına bakıyor musunuz arkadaşlar? Yani bununla meşgul olmuşlar. Yedi şeyi emretti. Peygamber Amber Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir. Hep ezberlemişler. Bunu sadece ezberleyip kendilerinden sonra gelen insanlara aktarmak amacıyla, gayesiyle değil. Önce kendileri yaşamak için yapmışlar. Amarana bi'iâdetil marîm Bize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 Yani adam seni, mesela sen işin var, gidiyorsun, o da seni davet ediyor. İlla evine gidip yahutta da beraber yemek yemek istemiyor seninle. Yani. Sen, yok gelen ben filan diyorsun. O yemin ediyor. Vallahi diyor, Allah'a yemin olsun ki ben de akşam yemeyeceksin Allah Allah'a yemin olsun ki ben de öğlen yemeyeceksin siz i̇şte Burada yemin ettikten sonra senin üzerinde ne var arkadaşlar? Bu kesin senin bir hakkı var. ne o? Onun yeminini ne yapacaksın? Yene getirmesin sen getirsin. Yani ona kefaret ödemeyetmeyeceksin onu. Yani. Tabi işin zaruri değilse. Yani hatta burada yemin eden kişinin yemin ettiği şey mübah olmayan ya halal olmayan bir şeyse, haram harama yemin ediyorsa bundan müstesna. Ama onun dışında yapabileceğin bir şeyse adam yemin ederse ne yapacaksın? Onun yeminini yere getireceksin. Hatta Araplar da artık öyle bir hal almış ki adam yani yemin etmeyi bırak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 Lokantaya gidiyorsun. İki kişi. Diyorlar ki daha yemek gelmeden diyorlar ki haleft. Ee, ben ödeceğim. Yemin ben yemin ettim. Haleftü billah. Ben ödeyeceğim Bir <gülüyor> diyor. La ana haleft. Hayır <gülüyor> ben <öde> <gülüyor> Bir kere başımızdan geçti. Uğudu Antepesi'ndeyiz. Kuvvet'ten misafirlerimiz gelmişti. Yemeği yedik. Ayıp da söylemesi. <gülüyor> Kalkacağız. Kuvvetli dedi ki ben ödeceğim. Yemin et bizim de arkadaş var. O da Araplaştı, o da yemin etti. Hayır ben edeceğim. Ortada <gülüyor> kaldık. Tabii şey sahabe Nusayr'a burada Güzel bir şey söylüyor. Peki. Böyle bir durum da en azından birisi inşallah desin. Yani inşallah dersen rivayetler var. Ee, şey o yeminini ne yapmış olmaz. Bu manada. Ya. Hı bozmuş olmaz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam men ala yeminin fekale inşaAllah lem yehmuz. Kim yemin eder de inşallah derse ne yapmaz? Yemini bozmuş olmaz. Tabi ikisini de şey yaptık. Arasını bulamıyoruz. O, o yemin ediyor, bu yemin ediyor. O diyor ben vereceğim, o diyor ben vereceğim. İşin içinden zor çıktı tabi. Bu da doğru bir şey değil ama sen Müslüman kardeşin olarak sana birisi yemin ettiyse, bir ezanet ettiyse <gülüyor> Sen de ne yapacaksın? Onun yeminini yerine getirmesine yardımcı olacaksın. Ve nasır ilmazlom, mazlumaya yardım etmek. Ve icabet et davet edene icabet etmek. Ve ifşa istilam, selamı ne yapmak? yaymak. Ve nahaan an kuvatim, o tehtum bil zahet. Şu çağ sabah, derin ağzı. Bizi altın yüzüklerden nehyetti Aleyhisselatü Vesselam? Altın yüzük takmaktan ne yaptı? Alıkoydu. Hatta hani insan okumuş şu rivayetlerde. يَعْمُدُ أَحَدُكُمْ اِلٰى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَدَعُوهَا fi اُسْبُعِهِ اَوْقَلَ فِي يَجِنْ Sizden birisine ne oluyor da ateşten bir cemre, bir kor alıp da parmağına koyuyor. Yani. Altın yüzük takan adama böyle diyor. Ateş yani bu. Yani Ateşle oynuyor. Aleyhisselatü Vesselam ümmetinin erkek Anşur gümüş kaplardan yemek içmeyi yasaklıyor Peygamber Mesih Aleyhisselam. Gümüş. Onun için dikkat etmek lazım. Özellikle beş yıldızlı otellerde genelde çatallar, kaşıklar gümüş oluyor. Beş yıldızlı otel olmanın şartından bir tanesi deney. Gümüş. Çatal, kaşık verilmez. Yine. En son Kuveyt'e gittiğimizde bir arkadaş bizi balık restorana davet etti. Biz yemek yiyeceğiz. Oradan bir müşteri yine geldi. Bundar bir müşteri. Bize uyardı dedi ki bak burada dedi, çatalların kaşıktan hepsi gümüş. Bunları kullanmayın. İsteyim. Şey, çelik, kaşık çatallar onları isteyin. dedi. Ya yani Gümüşten bir şeyle yiyip içmek yasak. Tabi başka rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam ki La teşrebuh fi aniyetil vehem. Altın kaplardan ne yapmayın, yemek yemek yiyip içmeyin. gümüşlerden de içmeyin, zira onlar walate altın ve gümüş kaplarda da yemek yemeyin. dunya, altın ve gümüş kaplar, kafirlerin dünyada kullandıkları, onlara ait, onlara onlar kullanır bunu. fil sizin için de ahirette sizin içindir bunlar. Şimdi arkadaşlarla okuduk sahih üstünde Aleyhisselam ne diyor? Dünya sicnul mukmin. Dünya sicnul mukmin ve cennet dünya Müslümanın müminin zindanıdır, hapishanesidir. Her şey yasak. Ya i̇şte ya, balık yiyeceğiz, yemek yiyeceğiz, tatlı yelmizi şey önümüze yasak. İmtihan. Dünya Müslümanın neyi arkadaşlar? Affedersiniz. Yani bu bu hadiste şey cevap var. Bazıları diyor kardeşim hep de yasak yani. Sınav arkadaşlar. İmtihanın sırrı bu. Ve anil meyâfir alhamri Bineklerin üzerine eğerlerin üzerine yapılan ipekten yapılan minder. İpeğin kullanılması biliyorsunuz. Erkeklere yasak. Kadınlara ruhsat verilmiş. İlim bazıları diyor ki hatta kadınlara sadece giyim için ruhsat verilmiş. Bu hadislerden dolayı Minder kullanması bile kadınların diyorlar yasaktır. Wa anil qasi ipekle keten karışımı bir kumaş. Bundan da diyor ne yolundu. Bunu da giymiyoruz. Wa'l lubs'il harir saf ipek. Wa'l istibrak ipek ama kalın. İpeğin bir türü istibrak. Ve'd dimaj o da ipeğin bir türü, halis ipek. Bunları ne yaptı diyor bize Aleyhissalatu vesselam yasak vardır. O halde arkadaşlar, bizler de ne yapacağız? Bu yasaklara uyacağız. Riyayet edeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi, insanların bunlarla oynaması, aynı ateşle oynaması gibi. Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, sizlerden birisinde işte ne oluyor? Eline ne yapıyor? Ateşten bir kol alıyor. Elbisesinin paçası yerlerde geziyor. Bireyinin altına inmiş. Ma asfale tahtel ke'abeyni fehuva finnaz. Diyor ki Aleyhisselatü vesselam. İki bilek kemiğinin altına inen ne, nerededir? Ateştedir. Yani. Altın veya gümüş çatallan, kaşıklan yiyorsun. Yani Bunların hepsi ateşle oynamak demek arkadaşlar. Evet bu okuduğumuz hadis bu konu ile almış olduğumuz son hadisimizdi. İnşallah önümüzdeki hafta e, kaldığımız yerden cumartesi günü devam edelim. Subhanakallahu muhabbet hamdik.